Türkçe Peri Masalları Cesur Değil Uzun uzun zaman önce sık bir ormana yaşlı bir cadı geldi. Bir hırsızı bulmak için dünyayı dolaştığından yorgun düşmüştü. Kötü adam cadının tüm hazinesini çalmıştı. <gülüyor> Hazinelerini ele geçirmek için çok uzun zamandır bekliyordum. Artık yaşlı ve zayıfsın. Sonunda onlar benim oldu. <gülüyor> Hazineni geri istiyorsan yaşlı cadı, gel ve büyük nehrin ötesinden al. Kötü adam! Gücümden haberin yok. Seni bulacağım, seninle dövüşeceğim ve tüm hazinemi senden geri alacağım. Kötü adamın nerede yaşadığını öğrenmişti. Geldi ve büyük nehre yakın bir yere yerleşti. Ama cadı yaşlıydı. Sihir yapabilse de kötülerle dövüşecek gücü yoktu. Yardıma ihtiyacı vardı. Ormanın hemen dışında küçük bir köy vardı. Cadı yardım bulmak için bir plan yaptı. Hadi! Daha hızlı tembel tenekeler. Ama ne kadar çabalasak da sana yetişemiyoruz işte. Gel, gel. Bana gel çocuğum. Yapacak işlerimiz var. Baloncuğu patlatmaya çalışırken, Dave tepeden aşağı yuvarlandı ve cadının kulübesinde uyandı. Aa, sen de kimsin? Cadı mısın yoksa? Evet, ben cadıyım. Çok mu çirkinim yoksa çok mu korkutucuyum? Yoksa farklı olduğumdan mı? Hiçbir insanın benim gibi çirkin bir ihtiyara yardım etmeyeceğini bildiğimden seni kandırmak zorunda kaldım. Git hadi. Sihir yapabiliyorum. Üstesinden gelebilirim. Özür dilerim. Seni kırmak istememiştim. Oo, siz insanlar böylesiniz. Sanki hiç kötü insan yokmuş gibi. Tüm cadıların kötü olduğunu düşünüyorsunuz. Hadi git. Çok özür dilerim. Lütfen söyle bana teyze. Nasıl yardım edebilirim? Emin misin? Evet. Ama benim bir dileğim var. Ailem endişelenmiştir. Lütfen bir sihir yapar mısın? Benim için endişe etmesinler. O zaman benden ne istersen yapacağım. Pekala. Ben de köyüne büyü yapacağım. Görevini tamamlayana dek köyünde hayat duracak. Teşekkür ederim. delikanlı. Al. Bunu yiyebilirsin. Hmm, çok lezzetliymiş. Nedir bu? Özel cadı yemeği. Sana daha fazlasını getireceğim. istediğin kadar ye. Dev iyice doyana dek yedi. Sonra cadı ona yerine getireceği görevi anlattı. Nehrin ötesinde yaşayan kötü adam benim çok değerli hazinelerimi çaldı. Yaşlıyım ben. Onunla dövüşemem. Onları benim yerime almana istiyorum. Ama ben sihirden anlamam. Güçlü de değilim. Sadece bir delikanlıyım. İyi ruhlardan sana güç ve bilgelik vermesini isteyeceğim. Ama bunun için onları mutlu etmelisin. Onları nasıl mutlu edeceğim cadı teyze? İyi ruhlar gelip seni kutsayana kadar oruç tutmalısın. Şuraya ateşin yanına uzan. Üşüme sakın. Sen oruç tutarken ormandaki tüm canlılardan sana arkadaşlık etmesini isteyeceğim. Nasıl istersen teyze. Sana yardım edeceğim. Dave ateşin yanında uzandı ve ormandaki tüm canlılar sırayla ona eşlik etti. Bu şekilde 20 gün geçti. Bir gece dev uyurken derinden mırıltılar duydu. Ruhlar etrafında toplanmıştı. Ertesi sabah cadı bir kase yemekle yanına geldi. Tam 20 gün oruç tuttun. Sen çok güçlü bir çocuksun. Çok acıkmış olmalısın. Al bundan ye. Teşekkürler. Tüm iyi ruhlar gelip seni hediyelerle kutsadı mı? Ah hayır. Bazı ruhlar geldi ama bazıları uzakta durdu. Bana yeterince oruç tutmadığımı söylediler. O halde... Biraz daha oruç tutmalısın. Tutacak mısın oğlum? Sana yardım edeceğime söz verdim. O yüzden elbette tutacağım. Genç çocuk yine ateşin yanına uzandı ve ormandaki tüm canlılar ona eşlik etmeye geldi. Aradan on gün daha geçti. Bir gece... iyi ruhlar geri döndü. Ertesi sabah cadı Dave'e yiyecek getirdi ve yine sordu. Tüm iyi ruhlar gelip seni hediyelerle kutsadı mı oğlum? Aa, hayır, bazı ruhlar geldi ama bazıları uzakta durdu. Bana yeterince oruç tutmadığımı söylediler. Hmm, o halde biraz daha oruç tutmalısın. Tutacak mısın oğlum? Sana yardım edeceğime söz verdim. O yüzden elbette tutacağım. Ama Dave bu sefer uzandığında ruhlar geri geldi. Sorumluluk sahibi olman bizi memnun etti. Sana tüm hediyelerimizi vereceğiz. Artık güçlü ve bilgesin. İstediğin zaman büyüyüp istediğinde küçülebileceksin. Dave ve cadı mutlu oldu. Ruhlara teşekkür ettiler. Artık Dave'in kötü adamdan cadının hazineleri almasının zamanı gelmişti. Kötü adam altınlarımı ve sihirli köprümü aldı. Tüm sihirli güçlerimi kullanıp yaptığım bir köprüydü o. Köprü açılıp büyüyor ve bir dereden geçmeni sağlıyor. Hatta bir okyanusu geçebileceği kadar büyüyor. Gökyüzüne uzanabilecek ve seni yerin altına indirebilecek bir köprü oluyor. Onu geri getirmelisin. Ruhlar bana güç ve zeka verdi. Onu sana geri getirebileceğimi eminim. Bunlara giy ve korkma sakın. Bunlara güvenirsen büyük nehirde yürümeni sağlayacak ve nehri geçebileceksin. Ne dersen onu yapacağım. Dev cadının evinden ayrıldı ve büyük nehre doğru yürüdü. Nehir muazzam bir güçle akıyordu ve korkutucuydu. Dev nehre girmeye korktu. Ama cadıya söz vermişti. Geri dönemezdi. Tüm cesaretini topladı ve bir kez daha nehre adım atmaya çalıştı. Dave nehri geçti ve kötü adamın evine ulaştı. Pencereden içeri baktı. Odanın altın çuvallarıyla dolu olduğunu ve köprünün köşede durduğunu gördü. Mutfak penceresinden aşçının kötü adama bol miktarda yemek hazırladığını gördü. Dave bir plan yaptı. Küçüldü ve pencereden mutfağa tırmandı. Bir kırmızı biber kavanozunun arkasına gizlendi. Çok lezzetliymiş. Oh! Efendim geldi. <Gülüyor> Cesur Dave, kötü adam ve cadının altınları, sehirli köprüyle birlikte tüm evi taşıdı ve cadının evine döndü. Sana sadece hazineni geri getirmekte kalmadım. Kötü adamı da getirdim. Böylece onu cezalandırabilirsin ve bir daha kimseden bir şey çalmayı aklından bile geçirmez. Yapılacak tek bir şey var. Artık sonsuza dek burada kalacak. Bir daha yaşlı veya zayıf birine asla zarar veremeyecek. Kötü adamın böylece sonu geldi. Cadı Dave'e çok minnettardı. Teşekkür ederim. Sayende artık hayatıma devam edebilirim. Cesur Dave. Bana yardımcı oldun. Hem de çok. Senin için ne yapabilirim söyle. Dile benden ne dilersen. Teyze, geldiğim gibi evime dönmeme izin ver yeter. Güç istemiyorum. Sihir de istemiyorum. Çünkü biz insanlar bu güçlerle ne zaman zarar vereceğimizi bilmiyoruz. Ruhlar sana gerçek bir bilgelik bahşetti Dave. Pekala. Seni eski hayatına yollayacağım ama bu güçleri kazandın. Gerçekten birine yardım etmen gerektiğinde o güçler sana geri dönecek. Seninle gurur duyuyoruz cesur Dave. Dave böylece evine döndü. Cadı da hazineleri ve değerli köprüsüyle yıldızların arasında kendi hayatına devam etti. Son